Merhaba, sulak alanlar yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sulak alanlar ulusal öneme sahip ve mahalli öneme sahip olarak ikiye ayrıldı. Çevre Mühendisleri Odası değişikliğin sulak alanların yok edilmesini hızlandıracağını belirtti. Çevre Mühendisleri Odası adına yapılan açıklamada değişiklik, yeni yönetmelikle mahalli öneme sahip sulak alanlarda imarın önü açılıyor 3. Havalimanı'nın bulunduğu bölgede mahalli öneme sahip sulak alan olarak tanımlanıyor sözleriyle yorumlandı. Biyanet'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sulak alanların korunması yönetmeliğini ilk defa 2002'de yayınlamış ve 2005'te yeniden yayınlamış ve bugüne kadar yönetmelikte birçok değişiklik yapılmıştı. Tumba bağlı Çevre Mühendisleri Odası değişikliklerle ilgili Başbakan'ın istediği oldu. Koruma bölgeleri daraltılıyor, sulak alanlarımızın yok edilmesi hızlandırılıyor dedi. TUMO'ya bağlı çevre mühendisleri odası yönetmeliğin verilen görüşleri göz ardı eden bir biçimde hazırlandığını söylerken, İptali için hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. Yeni yönetmelikle İstanbul'da yapılması planlanan 3. Havalimanı Projesi'nin yer alacağı bölgede bulunan sulak alanlar mahalli öneme haiz olarak tanımlanıyor. O da projenin o bölgede bulunan 2,5 milyon ağaç ve 70 sulak alan ile 8 derenin yok edilmesine neden olacağını söylerken bu sulak alan Trakya'ya, İstanbul'a hayat veren Terkos gibi önemli havzaları beslemektedir. Kavramsal kargaşa yaratılarak bu sulak alanların önemsiz gösterilmesi sağlanmakta, doğa katliamına kılıf oluşturulmakta mahkemeler kamuoyu yanıtılmaya çalışılmaktadır dedi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yönetmelikten tarihinden önce faaliyete geçmiş olan ve bu yönetmelik kapsamında izin almamış işletmeler Yönetmeliğin yayımından itibaren 2 yıl içerisinde bakanlıktan izin almaları şartıyla faaliyetlerine devam edebilecek. Meslek odası bu maddeyle sulak alanlardaki mevcut yapılaşmanın kabul edildiğini ve doğanın talanının teşvik edildiğini söyledi. Sulak alanlar korunmadığı takdirde ciddi bir su krizi ortaya çıkacağını belirtiyor uzmanlar. Hevsel bahçelerindeki ağaç kıyımıyla gündeme gelen Dicle Vadisi şimdi HES tehdidiyle karşı karşıya. Eser Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Dicle Nehri üzerine yapmak istediği 3 adet HES projesine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onay verildi. Dicle Vadisi'ndeki doğal ve tarihi güzellikleri tehlike altına sokan HES projelerinin hayata geçmesi halinde Aralıklarla kurulacak, regülatörlerde suyun doğal akışını değiştirecek ve on gözlü köprü de dahil birçok tarihi yapı sular altında kalacak. Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır Şube Temsilcisi Ferit Tutçi... HES projelerinin 60 kilometre karelik alanı kapsadığını ve projeye göre 60 kilometre boyunca nehirde tam 6 kez suyun akışının değişeceğini, toprak ve vadideki tüm canlıların sular altında kalacağını söyledi. Nehir üzerinde suyun şişirileceği ve bu alanlarda arsa satın alınıp, Arsa spekülasyonunun yaratılacağı öngörüsünde de bulunan Tuçşi, bu arsalara yapılar yapmak niyetlerinde olduklarını anlıyoruz. Aslında halka ait olan bu nehir yataklarını bir nevi özelleştirmek. Bunun için de bu yasayı kullanarak böyle bir çalışma içerisine girdiklerini düşünüyoruz diye konuştu. DSE'yi ve belediyenin olumsuz görüş bildirmesine rağmen barajların yapılması için gün sayıldığını kaydetti. Hesler'in Dicle Vadisi'ndeki canlı türlerinin varlığını da tehdit ettiğini kaydeden Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır Şube temsilcisi Ferit Tuçşi, Pek çok balık ve kuş türünün yok olabileceğini sözlerine ekledi. İzmit Körfezi'nde alk patlamasından kaynaklandığı belirtilen renk değişikliği pazar günü de kıyı bölgelerinde görüldü. İzmit sahili öğleden sonra koyu kahverengiye büründü. İzmit Körfezi'nde özellikle İzmit Marina derince Körfez ilçe sahillerinde gözle görülür bir şekilde renk değişikliği oluştu. Kirlilikten kaynaklandığı bilinen ve alg olarak adlandırılan tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremesiyle oluşan değişim kıyı bölgelerinde açıklara doğru deniz suyunu koyu kahverengi renge dönüştürmüş oldu. Samsun'un Tekeköy ilçesi büyüklü beldesinde özel bir şirket tarafından yapılacak taş ocağının kurulmasına tepki gösteren vatandaşlar 2013 yılı Kasım ayında eylem yaparak iş makinelerinin geçişini engellemişti. Yola traktörlerini çekip kendileri de kol kola giren ve iş mak makine taşıyan tırın taş ocağı alanına geçişini engelleyen grup, jandarmayla karşı karşıya gelmişti. Jandarma'nın ikna çalışmaları da yeterli olmayınca, bir buçuk saat sonunda şirket iş makinelerini geri çekmek zorunda kaldı. Köylüler taş ocağının yapılmasını engellerken, jandarma yolu kesenlerden tespit ettikleri 78 kişiye Yolu trafiğe kapadıkları gerekçesiyle 21 Kasım'da Karayolları Trafik Kanunu'nun 14, 47, 1 ve 34. maddeleri gereğince 77 ila 586 lira arasında değişen para cezası kesti. Para cezaları tebligat adreslerine gelince şaşkına dönen köylülerden 11 kişi Avukat İsmail Onur ile birlikte kendilerine kesilen idari para cezasına itiraz etti. Samsun 2. Suh Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada hakim insanların taş ocağının yapılmasına tepki gösterdiklerini ve bu nedenle yolu trafiğe kapattıklarını belirterek köylülerin demokratik haklarını kullandıklarına kanaat getirip kesilen para cezalarını iptal etti. Bunun üzerine dava açmayan 67 köylü de iptal davası açtı. Avukat İsmail Onur, iptal davasının diğer kişiler için de örnek teşkil ettiğini dile getirerek mahkeme insanların demokratik haklarını kullandıklarını belirterek kesilen idari para cezasını iptal etti. Örnek bir karar oldu diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.